Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim. İçinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayı bir oruç ayı olarak bir Kur'an ayı olarak bir rahmet mağfiret ve cehennemden kurtuluş ayı olarak bizlere sabrı öğretmekte ve bütün bu güzel ibadetleri bütün bu güzel nimetlere ulaşabilmek için sabır etmemiz gerektiğini bizlere vurgulamakta. <gülüyor> oruç tutmak özellikle sabır gerektiren bir iştir. Oruç tutan bir insan, oruç tuttuğu esnada nasıl nefsine gem vurabilir, Nefsinin, şehvetinin, midesinin arzularına karşı, gözünün, dimağının, beyninin, kalbinin arzularına karşı nasıl kendisini kontrol edebilir? Allah'ın yasak kıldığı fiillerin işlenmemesi için, bu fiiller karşısında sabırla, azimle, gayretle durabilip doğu olanı yapabilmek için nasıl sabredilir, nasıl insan kendini kontrol eder? Oruç işte bütün bunların yollarını, sabır yollarını, kontrol yollarını bizlere öğretmektedir. Oruçlu olmayan bir insan Tiryaki ise 5-6 dakikada sigara yakar. Aynı insan oruç tutarken Fecirden gün batımına kadar Sigara içmez. Kendini kontrol eder. Bu konuda azimlidir. Bu konuda niyetlidir. Bu konuda kendi arzularını kendi iptila olduğu o musibeti def edebilir engelleyebilir onun karşısında güçlü ve iradeli olduğunu gösterebilir ve gösteriyor da işte oruç böyle bir güç böyle bir iktidar böyle bir azim Böyle bir gayret kazandırıyor insana. Böyle bir sabır kazandırıyor insana. Oruç günahları terk etmek, nefsin arzularını terk etmek, şehvi arzuları terk etmek için çok önemli bir yoldur çok önemli bir aşamadır, çok önemli bir vesiledir, çok önemli bir sebeptir. Zira oruçlu insan, baştan söylemiş olduğumuz gibi, nefsinin köreldiği anları yaşar, şehvetinin kırıldığı anları yaşar, dünyaya olan meyli, dünyaya olan arzusunun, daha sönük olduğu, daha düşük olduğu anları yaşar. İnsan bu hengamede, bu şartlarda, bu evsafta nefsini yenebilir, şehvetini yenebilir. Çünkü iman artmıştır. Çünkü akıl, iktidar sahibi olmuştur. Bunun karşısında aklın, imanın zıttı olan aklın ve imanın düşmanı olan nefsani arzular, şehvi arzular kırılmıştır ve iman güçlenmiş, akıl güçlenmiştir. İmanın, aklın, beynin ilahi kudretlerin yardımların oldukça yeşerdiği, büyüdüğü, güçlendiği bir cephede ve aynı şartlarda şehvetin, akılsızlığın, düşüncesizliğin, tedbirsizliğin, neme lazımcılığın zayıfladığı bir cephede muhakkak ki iman cephesi nefis ve şehvet cephesine galebe çalacaktır galip olacaktır onu yenecektir öyleyse Ramazan ayına bu zaviyeden bakmak lazım insan doğar doğmaz ölene kadar düşmanı olan nefsiyle mücadele ederken o savaşını bütün cephelerde sürdürürken Ramazan ayı gibi bir mevsim gelmek suretiyle ona taze kan, ona cephane, ona güç, ona azim, ona gayret kazandırmakta ve nefsine karşı onu galip hale getirmekte ve nefsin mağlup olduğu bir savaş dilimini ona yaşatmaktadır Ramazan ayında. Ramazan ayına siz sadece oruç tutmak olarak bakmayın. Ramazan ayı bir okuldur. Ramazan ayı savaş cephesinde insana gelen imdattır. Insana gelen cephanedir. Insana gelen ilahi yardımdır. Insana gelen kuvvettir, azimdir, gayrettir insana gelen galibiyettir. Ramazan ayı nefsin, şehvetin, akılsızlığın, düşüncesizliğin mağlup olduğu bir savaşı bize kazandırıyor. Öyleyse tekrar tekrar söylemekte fayda var. Şu Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirelim. Şöyle kendimizi bir kontrol edelim. Bizim hangi alanlarda eksiğimiz var? Hangi alanlarda zafiyetimiz var? Hangi görevlerimizi ihmal ediyoruz? Hangi sorumluluklarımızın bilincinde değiliz veya gereği kadar bu sorumlulukların gereğini yerine getirmiyoruz? Bunları bir kontrol edelim. Ve Ramazan ayında hamle yapalım. Hamle. Müslümanın hamle yaptığı en büyük zaman dilimi en mübarek zaman dilimi Ramazan ayıdır. Ramazan ayında şeytanlar sırf müminler şeytanlarla nefsani arzularla şehevi arzularla düşüncesizlikle savaşsınlar ve savaşı kazansınlar diye Ramazan ayında şeytanlar Allah'ın inayetiyle zincire vurulmaktadır. Ve cennetin sekiz kapısı açılmaktadır. Cehennemin kapıları kapanmaktadır. Adeta Allah bu cephede iman cephesini destekleyip küfür, isyan şeytan cephesini de zayıf duruma düşürmüş şeytan cephesinin elini ayağını bağlayarak iman cephesine güç vermiş, kudret vermiş, cephane vermiş hadi saldır şeytan cephesine ve onu yen ve bu savaşı sen kazan ey insan ve cennetlik ol ey insan Allah'ın rahmetine kavuş ey insan Allah'ın mağfiretine affına kavuş ey insan rahmet ve mağfiretten sonra <gülüyor> cenneti kazan ve cehennemden kendini azat et ey insan kurtar kendini cehennemden şeytan ile imanın yapmış olduğu savaşta şeytan galip gelirse Şeytanın bizi götüreceği yer Allah korusun cehennemdir Kendisiyle beraber Bu savaşta iman galip gelirse Allah'ın izniyle Cennete gireriz Ebedi hayatımızda Hoşnut oluruz Mutlu oluruz Nimetler içerisinde yaşarız Allah'ı överek Onun cemalini seyrederek Onun rızasına kavuşarak onun övdüğü Rahman'ın has kulları diye hitap ettiği selam olsun size benden ne güzel olgunlaştınız ne güzel bu savaşı kazandınız dediği bir güzelliği yaşarız. O savaşta galip gelirsek. O yüzden biz bu savaşı kazanmamız lazım. Bu cephe çok önemli. Bu savaşın sürdüğü Ramazan ayı çok önemli. Ramazan ayı bu savaşta bizim tarafımızda yer almakta. Bizi güçlendirmekte. Bize cephane vermekte. Kom düşmanlarımızı Ramazan ayı zincirlere vurmakta. Nefsi zincirlere vurmakta şeytanı zincire vurmakta öyleyse şu Ramazan ayında şu mübarek günlerde şu nefsi yenelim şu nefis cephesini şu imansızlık cephesini şu şeytani cepheleri bir bir yenelim bir bir bu kaleleri fethedelim ve Allah'ın has kullarım dediği Allah'ın selam verdiği ne güzel de olgunlaştınız. Buyurun, ebedi kalmak üzere cennetimde, ebediyen bu nimetlerim içerisinde hoşnut olarak yaşayın. Size bir daha ölüm yoktur. Size bir daha keder yoktur. Siz kurtuluşa eren, başarıya kavuşan, muzaffer olan has kullarımsınız dediği bir zaman dilimini, bir güzelliği, bir nimeti yaşamak için şu Ramazan ayında şu cephede galip Olmak zorundayız Yazıklar olsun mağlup olanlara Şeytanlar zincire Vurulduğu halde Şeytanlar zincire vurulduğu halde Cehennemin kapıları Kapandığı halde Cennetin kapıları sekiz kapısı Ardına kadar açık olduğu halde Allah'ın gelin ey kulların Gelin ze rahmet edeyim ze merhamet edeyim cehennemden sizi azat edeyim dediği şu günlerde oruç tutmayanlara, Allah'ın rahmetine gelmeyenlere, Allah'ın mağfiretini aramayanlara, cehennemden kurtulmak için bir çare bir yol aramayanlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Eyvahlar olsun onlara ki bu güzel fırsatları değerlendiremiyorlar. Akıllıyı zannediyorlar oruç tutmamakla yani 12 yaşında 11 yaşında bir çocuk dahi bunu yapıyor. Koskoca adam sağlıklı, dev gibi, afiyet üzerinde, selamet üzerinde Allah'ın arzında, Allah'ın vermiş olduğu nefesleri tüketirken Allah'ın arzında, Allah'ın nimetlerini kullanır, harcar iken, Allah'ın nimetlerinden istifade ederken Allah'a isyan ediyor. Onun emrini dinlemiyor Onun için sabretmeyi göze alamıyor Onun için nefsine Galebe gelmeyi göze alamıyor Az sabretmeyi bilmiyor Sabretmeyi göze almıyor Böyle insanlara yazıklar olsun Yazıklar olsun Adı, sanı, mevkisi, makamı ne olursa olsun Bu insanların akletmeye, düşünmeye ihtiyaçları var. Ama akıl tek başına işe yaramaz. Akıl tek başına işe yaramaz. Bir insan çok zeki olabilir. Ancak eğer bu insanın düşüncesi yoksa, bu insanın tedebbürü yoksa, bu insanın uzak görüşlülüğü yok ise, bu in insanın Tedbir yok ise akıl bu insana ne fayda versin? Bazı insanları da akıl azdırır. Şeytanın yollarından nasıl gidileceğini öğretir. Akıl iki tarafı keskin bir bıçak gibidir. İki tarafı keskin. Ne tarafını kullanırsan o tarafı keser. O yüzden iman etmeyen bir akıl felakettir. İman etmeyen bir akıl sahibini felakete götürür. İman etmeyen bir akıl, Allah'ın rahmetinden kişiyi uzaklaştırır. İman etmeyen bir akıl, kişinin kendisine en büyük zulmüdür. Kisi, kişinin o güzel nefsini israf etmesidir. Onu cehenneme düçar etmesidir. Cennet gibi büyük nimetlerden onu mahrum bırakmasıdır. Böyle akıl olmaz olsun. İmansız bir akıl olmaz olsun. İmansız bir akıl, Düşüncesiz bir akıl olmaz olsun. O yüzden ben bazen diyorum, Aklı olmayıp, Deli olarak etrafta gezen insanlar, Belki de aklı olup da, Aklının kendisini cehenneme sürüklediği insanlardan çok daha karlıdır, Çok daha nasiplidir, Çok daha düzgün yoldadır. Çünkü kendisine hesap sorulmayacak, ama diğeri diğerine hesap sorulacak. Diğerinin aklı kendisini daima günaha sürüklediğinden dolayı onun aklı onun en büyük düşmanı olmuştur. Onun aydınlığı, okumuşluğu, diploması, mevkisi, makamı en büyük düşmanı olmuştur. Benim köydeki annem, köydeki babam, köydeki dedem, köydeki teyzem hiçbir şey bilmez ama kalbinde sağlam bir imam vardır o öldüğünde cennete girer ama öbür taraftan aydın okumuş ama okumuşluğu, aydınlığı, akıllığı akıllılığı, diploması kendisini felakate cehenneme sürükle, sürüklemiş insandan çok çok daha karlıdır çok çok daha nasipidir. o yüzden değerli kardeşlerim nefislerini israf edenlerden olmayalım nefislerine zulmedenlerden olmayalım Allah'ın vermiş olduğu aklı Allah'ı bulmak için kullanalım İman ile o aklı buluşturalım. Cennet ile o aklı buluşturalım değerli kardeşlerim. Allah cümlemizi sabredenlerden eylesin. Allah cümlemizi gayret edenlerden eylesin. Allah cümlemizi şu mübarek ayın mübarekliğinin farkında olanlardan eylesin. Allah cümlemizi şu mübarek ayda affına, merhametine, rahmetine nail eylesin. Şu mübarek ayda Allah cümlemizi cümle ümmeti Muhammed'i Cehennem azabından, ateşinden azat eylesin. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.